Teşekkür ederiz. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özler ve Rauf Kösemel Herkese merhaba. Hemzeminde damla özlerle birliktesiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil var. Bugün Rauf maalesef bizlerle... birlikte olamayacak. Buradan ona selamlarımızı iletelim. Hemzeminde dönem dönem e, pek çok sosyal fayda iletişimi kampanyası örneği görüyoruz. Üzerlerinde konuşuyoruz. Bugün yine sosyal fayda iletişiminde dünya çapında neler yapılıyor ona bir göz atacağız. Ancak bu sefer biraz geçmişe doğru gidiyoruz. Yani sosyal fayda iletişimi, sosyal fayda kampanyalarının tozlu raflarında biraz dolaşacağız ve 10 yıllık bir. Geçmişte hangi kampanyalar vardı? Bu kampanyalar hangi konularda dünyada farklı ülkelerde nasıl ele alındı? Ona bir bakacağız. İlk kampanyamızsa e, Uluslararası Af Örgütü'nden gelecek. Bu arada üzerinde konuştuğumuz kampanyaları Mira İstanbul Twitter adresinden de görebilir, takip edebilir. Videoları da oradan izleyebilirsiniz. Hatırlatmış olalım bilgisayarı başındaki dinleyicilerimiz için. E, Uluslararası Af Örgütü'nün 2011 tarihli bir kampanyasına, 2012 tarihli bir kampanyasına bakıyoruz. 2012 tarihinde yaptığı bu kampanya Bağımsızlık, Independence adını taşıyor. Ee, Uluslararası Af Örgütü pek çok farklı kampanya nedeniyle hemzeminde konuk ettiğimiz, e, birkaç kez adını geçirdiğimiz bir e, sivil toplum örgütü oldukça yaratıcı kampanyaları var. Fakat bu 2012'deki kampanya biraz kör gözün parmağına bir kampanya. Fakat belki de e, oldukça karmaşık gibi görünen bir konuyu açıklamak için böyle bir yöntem izlenmiş olması gerekebilir diye düşünüyorum duruyor. Kampanyanın basılı materyalleri üzerinden bakarsak bir sokak görüntüsü görüyoruz ve bu sokakta e, vurulmuş, ölmüş bir gazeteci var ve üzeri paralarla kaplanmış bu gazetecinin. Ve kampanya başlığı şöyle diyor, ilanın başlığı. We will never let money hide reality from us. Yani paranın asla gözümüzü karartmasına ya da paranın asla gerçekleri bizden gizlemesine izin vermeyeceğiz. Kampanya, Uluslararası Af Örgütü'nün, Amnesty International'ın bağış mekanizmalarını, bağış ve... E, e, ...fon mekanizmalarını anlatıyor. Yüzde yüz bağımsız bir örgüt, Uluslararası Saf Örgütü kendi e, bağışlarını ...kendi topluyor ve bu küçük bağışlar ...sayesinde ayakta durmaya çabalıyor. O yüzden kampanyanın ...tüm stratejisine baktığımız zaman ...doğrudan ne söylemek istiyorsa onu ...biraz da sert bir görsellikle gösterebilen ...bir iş olduğunu görüyoruz. Fakat söylediğimiz gibi daha yaratıcı, ...daha ilginç örneklerine o kadar çok e, ...alıştık ki Uluslararası Saf Örgütü'nün ...bu kampanyaya baktığımızda ...biraz kör gözün parmağını ...bir yaklaşım sergilediklerini söylemek mümkün. Kampanyayı Paris TVWA Ajansı yapmış... ...Kreatif ee, Direktör Eric Holden ve Remy Noel... Ee, ...sanat yönetmeni Philip Taru... ...ve yazarı Benoît Leroy'muş... Ee, ...yönetmense Joe Van olarak kaydedilmiş... ...küngesini de anmadan geçmeyelim. Ve Uluslararası Af Örgütü'nden... ...bu sefer bambaşka bir kampanyaya geçelim... ...Uzak Doğu'ya uzanalım... Aslında çok uzun zamandır dünyanın nasıl da sınırsız hale geldiği, küresel olarak sınırların bulanıklaştığı üzerine çok konuşuyoruz. Ee, bu örnekler pek çok açıdan yani yaptığımız alışverişler internet üzerinde aldıklarımız vesaire baktığımız zaman birdenbire ulusal sınırların nasıl da aslında birdenbire yok olduğunu ...gösterdi bize. Bu da... E, ...sosyal fayda iletişiminde... ...pek çok alandan... ...interdisipliner bir çalışmayı, uluslararası bir çalışma... ...haline getiren ilginç bir örnek. Urban Donation Motivating Robot... ...diyebiliriz. 2011 yılında... E, ...yapılmış bir iş bu. E, Güney Kore'de... ...Dona adında... ...bir proje başlatılmış. Yani... E, kente ...bağış yapmayı teşvik eden bir robot yapma fikri ortaya çıkmış Hongik Üniversitesi'nde. Hongik Üniversitesi'nden Min Su Kim adlı e, profesörün yönetimindeki bir ekip bir robot tasarlamışlar. E, bu robot son derece sevimli, turuncu, beyaz, e, sevimli suratı olan bir robot. Bunu sokağa koyduğunuz zaman bağış topluyor. Üstelik de çevresinden geçen insanları sensörleriyle algılayıp onlara tepki vererek yapıyor bunu. Ve onları önündeki bağış kutusuna para vermeye ikna ediyor. Ee, bu robotu da İngiltere'den Save the Children, yine daha önce konuştuğumuz sivil toplum kuruluşlarından biri, Save the Children almış ve İngiltere'de fil dişi sahillerindeki çocukların eğitimi için yaptığı kampanyaya bağış Toplamak üzere kullanmış. Yani Güney Kore'den İngiltere'ye oradan da Afrika'ya uzanan bir yolculukta bir sosyal fayda akıntısı görüyoruz burada. Çok ilgi çekici. Bizim kültürümüzden baktığımız zaman aslında robotun duruşu biraz dilencilik çağrışımı yapıyor. Aynı şey İngiltere'de ve Amerika'da da. ...evsizlerin durduğu yerler, noktalar ya da evsizlerin e, para kutuları sallayarak para toplaması çağrışımlarını yapıyor elbette. E, ancak hem ilgi çeken bir yöntem, hem sokakta rastlayanların e, bakmadan geçemediği bir yöntem... ...hem de söylediğimiz gibi bu sınırsızlık duygusu, teknolojinin, sosyal faydanın, kampanyanın ve iletişimin bir araya geldiği bu duygu... ...oldukça ilgi çekici. Mira İstanbul Twitter adresinden... ...robotun nasıl para topladığını da... ...görebilirsiniz. Save the children, yani çocukları kurtarın için. Hemzemindeyiz... Dünyadan ilginç sosyal fayda işleri görmeye devam ediyoruz. Haftaya e, artık Hemzemin'in, bu seneki Hemzemin konferansının konuları üzerine konuşmaya başlayacağız. O yüzden bugün geleceğe yönelik bir bakış ortaya koymadan önce bugün son kez geçmişe bir bakalım. Geçmişte neler yapılmış, neler olmuş dedik. E, bu sefer de Güney Kore ve İngiltere ve Güney Afrika'ya yaptığımız yolculuktan sonra İsrail'e geçiyoruz. 2009 yılından bir kampanya. Baston kampanyanın adı. İsrail'de e, son yıllarda özellikle yaşlı e, intiharlarında çok ciddi artış gözleniyor. Bu artışın temel sebeplerinden biri de yalnızlık. Buna dikkat çekmek üzere yapılmış bir kampanya bu. Adamla Adam, Le Adam e, Vakfı tarafından yapılmış. Kampanya filmine baktığımız zaman aslında epey iç burkucu ...bir e, ton kullandığını görüyoruz. E, bir baston görüyoruz. Baston tek başına herhangi bir insan olmadan evden çıkıyor. Yolda gördükleriyle selamlaşıyor. E, bir yerlere uğruyor. Bütün şehri yürüyor. Ondan sonra bu zavallı tek başına baston bir yerde duruyor ve düşüyor. Yani aslında herhangi bir yaşlıyı göstermeden... E, ...onun gündelik hayatında yaşadıklarını... Yalnızlığını ve tek başına ölüşünü anlatan bir film. Kampanyanın çağrısı yaşlılarla ilgili bakım desteklerine bağış verin, onlarla zaman geçirin ve onlarla zaman geçirilmesini sağlayan sivil toplum kuruluşlarına da destek verin diyor. Bugün hemzeminde birbirinden çok farklı konuları kapsıyoruz, kapsamaya da devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim. Tracy Chapman'dan Why adlı şarkıyı dinleyelim. Neden, neden çocuklar ölüyor, neden savaşlar oluyor? neden yoksulluğu durduramıyoruz? Çünkü bu soruları sormak belki de sosyal faydaya açılan ilk kapı. Soruyu sorduktan sonra nasıl çözeriz de sorup oradan devam ediyoruz. Açık Radyo'da 94.9 Açık Radyo'da Damla Özler'le birlikte hem Trace Tracy Chapman'ı dinliyoruz. Enough food to feed the world Why wouldn't there so many of us Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers When they're aimed to kill? Why is a woman still not safe When she's in her home? Cause love is hate And war is peace no is yes And we're all free. have to answer, the time is coming soon I missed all these questions and contradictions There's some who seek the truth They tell me why do the babies starve? Is there enough food to feed the world? And why wouldn't there so many of us Are there people still unknown? And why are the missiles called peacekeepers When there ain't to kill?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 The blind remove their blindness And the speechless speak the truth They Tell me why do the babies And There's enough food to feed the world Why wouldn't there so many of us Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers When there ain't to kill? Why is a woman still not safe When she's in her home? So Love is here War is peace. Is yes. and we're all free, yeah. 94.9 Açık Radyo'da Damla Özler'le beraber hemzemindesiniz. Zamanda ve mekanda yolculuk yapmaya, dünyadan farklı zamanlardan ve farklı... Bölgelerden sosyal fayda iletişimi kampanyaları örneklerine bakmaya devam ediyoruz. Hatırlatalım Twitter adresinden, Mira İstanbul e, Twitter adresinden üzerinde konuştuğumuz kampanyaları görebilir, izleyebilirsiniz. Bugün sevgili ortağım Rauf Kösemen maalesef benimle birlikte değil. O yüzden de e, biraz donuk hissediyorum kendimi. E, yine de e, Raufsuz bir program yapmanın üzüntüsünü bir kenara bırakıyorum. Ve e, farklı bir kampanya üzerinde konuşmaya başlıyorum. Efendim bu sefer Tayland'a gidiyoruz. Tayland'dan bir örnek gelecek. Yıla bakalım. Yıl 2006. Tam tamına 11 yıl önceki bir kampanya Tayland'dan. E, çok çarpıcı ve rahatsız edici bir görselliği var. Bir tür William Blake romanlarını hatırlatan e, ya da Clive Kastler e, görselliğini hatırlatan bir görsel bu. E, sayfada kocaman bir kemik görüyoruz. ...ve bu kemiğin etrafında küçücük köpekler var... ...onlar yemek yemeye çalışıyorlar... Ee, ...kampanya başlığı şöyle... ...onların tüm gün yediği yemeğin toplamı... ...sizin artıklarınız kadar bile değil... E, kampanya sokak köpekleri için yapılmış e, Foundation for Stray Dogs sokak köpeği e, so sokak köpekleri vakfı için Tayland'dan e, başka versiyonları da var yine bir balık iskeleti görüyoruz yine etrafında küçücük köpekler var koca bir iske balığın iskeletini paylaşmaya çalışıyorlar. Temel olarak söylediği şey şu ki e, sizin bıraktığınız artıklar bile köpeklerin tüm gün bulabildiği yemeklerden çok daha az o yüzden bize bağış yapın biz onları besleyelim sizin yerine yerinize. Ee, sosyal fayda dediğimiz zaman oldukça geniş bir sıklada işlerden bahsediyoruz. Bir tarafında çocuklar var, bir tarafında e, insan hakları var, bir tarafında ...doğa, çevre, e, iklim değişikliği var. Bazı meseleler çok büyük meseleler. Gerçekten tüm gezegenimizin e, geleceğini temsil ediyorlar. Bazıları ise çok küçük gibi görünüyorlar. Fakat aslında sosyal fayda dediğimiz şey... ...tüm bunların bir araya toplandığı bir evren. E, biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Ya da sadece büyük meselelere odaklandığımız zaman... ...gündelik yaşamdaki diğer küçük meselelerin... ...önemsiz olduğunu, var olmadığını... E, ...ya da o büyük meseleyi çözdüğümüz zaman... ...o küçük meseleyi çözebileceğimizi yatkın oluyoruz insanlar olarak. Oysa ki farkındalık dediğimizi... E, ...farklı alanlara, farklı katmanlara... ...farklı meselelere yaydığımız zaman... ...ancak büyük meselelerle ilgili de... ...gerçek farkındalıklar oluşturmak mümkün oluyor. Bu nedenle küçük kampanyalar... ...küçük işler... ...kimsenin bazen e, görmek istemediği... ...ya da insanların gündelik yaşamlarında... ...ya bu da o kadar önemli mi canım... ...bir yerde dünya yanıyor... ...üç gün sonrasında bir... ...dünyamızın olup olmayacağını bilmiyoruz. 50 tane hasat mevsimimiz kalmış yani. ...50 yıl sonra zaten köpekler de yok, biz de yokuz diyebileceği e, meseleler de aslında bugünümüzü, yarınımızı büyük çatı mesele kadar çok ilgilendiriyor. O yüzden belki de bu küçük meselelere sahip çıkan sivil toplum kuruluşlarını, bu küçük meselelere sahip çıkan sosyal fayda projelerini desteklemek... E, ...onlara mümkün olduğu kadar dikkat etmek ya da en azından seslerini duymak da bir önceki kadar önemli. O mesaj günü oldu bugün, ben bu mesajları hemen kapatayım... ...ve e, bugünkü hemzeminde bir başka kampanyaya geçeyim. Yine eski bir kampanya ve bu sefer de Avustralya'ya gidiyoruz. Neredeyse yedi kıtada yolculuk yaptık bugün hemzeminde. Hem zamanda hem mekanda son on yıl içerisinden farklı kampanyalar seçtik. O kampanyalar üzerinde konuştuk. Neler var diye baktık. Ne tür yöntemler geliştirilmiş diye baktık. Robotlardan... Köpeklere kadar pek çok farklı alanda başlık kavradık. Bunlardan bir tanesi ve sonuncusu bugün e, Children's See, Children's Do e, kampanyanladı. Yani çocuk gördüğünü yapar kardeşim. Kampanya filmi oldukça ilginç. E, Mira İstanbul Twitter adresinden görebilirsiniz. E, her yetişkinin arkasında sokakta bir çocuk görüyoruz. Bunlar farklı yaşlarda, farklı cinsiyetlerde. Kız çocuğu olan çocuğu küçük, büyük ama... E, ...neredeyse en fazla on yaşına gelmiş çocuklar. E, ve yetişkinlerin yaptığı her şeyi taklit ediyorlar. İlk başta görüntüler çok sevimli. Telefonla konuşan bir adamın arkasında... ...aynı şekilde telefonla konuşan bir kız çocuğunu görüyoruz örneğin. E, ya da işte yemek yiyen yetişkinlerin arasında... ...aynı şekilde yemek yiyen yetişkinler. Telefon kulübesinde... E, Yine telefon açan yanında bir başka çocuk daha. Kısacası çocukların büyükleri taklit ettiklerini görüyoruz. Aslında bu bildiğimiz bir olgu. Çocuklar taklit ederek öğreniyorlar. Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren tüm yaşamsal becerilerini buna motor refleksler dahil olmak üzere neredeyse ıı, taklit ederek ...öğreniyorlar ve yapmaya başlıyorlar. Örneğin konuşmayı... ...bizim dudak hareketlerimizi... E, ...ve mikro ifadelerimizi... ...görerek, onları kaydederek ve onları... ...taklit ederek öğrendiklerini biliyoruz. Kısacası çocuk dediğimiz şey... Aslında bizlerin e, taklit edilerek geliştirilmesinden e, mütevekkil bir e, canlı demek mümkün. Tabii ki her beta versiyonunun olduğu gibi bizden sonrakiler bizden daha iyi oluyorlar. Bunu da söylemeden geçemiyorum. E, o yüzden de bu aslında iletişimde gündelik hayattaki çok bilinen bir şeyi çok abartarak göstermenin ve dikkati böyle çekmenin e, taktiğini kullanan bir kampanya. Evet biz bunu biliyoruz. Bunu bilmeyen de neredeyse yok e, çocuklar. ...çocuklar büyüklerin yaptıklarını taklit ederler. Ama e, birdenbire günlük hayatınızda peşinizde bir çocuk olduğunu gördüğünüz zaman... ...bu gözünüze real olarak sokulduğu zaman bambaşka bir duygu oluşmaya başlıyor. Kampanya filmi devam ediyor. Filmde işte merdivenlerden çıkan yetişkinlerin vesaire arkasında çocukları görmeye devam ediyoruz. Kısacası dünyadaki her bir yetişkinin bir de küçük versiyonunun olduğunu burada görüyoruz. Fakat bir süre sonra bu gündelik eylemler değişmeye başlıyorlar. Ee, ve bu sefer... ...karısına bağıran bir adamın yanında... ...yine aynı şekilde bağıran bir çocuğu. Ee, trafikte giderken... ...küfreden bir kadının yanında... ...aynı şekilde küfretmeyi öğrenen bir çocuğu... ...görmeye başlıyoruz. Ve bu kez anlıyoruz ki... ...aslında şiddet taklit edilerek öğreniliyor. Yani çocuklarımız şiddetle karşılaştıkları zaman aynı şiddeti göstermeyi öğreniyorlar. Kampanya çocuğa karşı, çocuk istismarına karşı bir kampanya 2007 yılından ve o diyor ki siz kendinizdeki şiddeti düzeltmediğiniz sürece çocuklarınız aynı şiddetin taşıyıcısı olacaklar. Toplumsal olarak gördüğümüz şiddeti aslında bizlerin yarattığını yüzümüze çarpan ...çocuğa doğrudan şiddet göstermesek bile çocuğun içinde bulunduğu şiddetli ortamdan etkilendiğini anlatan... ...ve bu şiddetli ortamı yeniden ve yeniden ürettiğini gösteren e, toplumun bir kampanya bu. E, çok dikkat çekici, çok e, hızla mesajını verebilen bir kampanya. Ve maalesef üzerinden 11 yıl geçmiş, e, çok da fazla yol alınamamış... Bir kampanya Bu mesele çünkü tüm dünyanın gündeminde aynı şekilde e, konuşulmaya, aynı temel brief verilmeye... ...çocuklar biz ne yaparsak onu yapıyor, briefinin verilmesine devam ediyoruz. E, ama yine adım adım bunlar değişecek şeyler diye düşünmeden de kendimizi alamıyoruz. Hem zemindeyiz, uluslararası sosyal fayda iletişimi örnekleri üzerinde konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz ama bir küçük not vermekte fayda var belki... Uluslararası Hemzemin Konferans 2 Mart'ta Pera Müzesi'nde olacak bu sene. Önümüzdeki günlerde e, bu seneki 3. Hemzemin'in konularını açıklıyor olacağız büyük bir gizemle. <gülüyor> Ve bu konular üzerinde Hemzemin'de konuklarımızla konuşacağız. Bu seneki Hemzemin temel odağını kurumsal sosyal sorumluluk projelerine... Ve e, UNDP'nin yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın açıkladığı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklıyor. Çünkü bu hedeflerin açıklanmasıyla birlikte aynı zamanda iş dünyasında da bir dönüşüm başladı. E, bu hedeflerle uyumlu KSS projeleri yapılıyor artık. Ve bu KSS projelerinde seçilen hedeflerle e, uyumlu çok ciddi dönüşümler de görüyoruz. Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk... E, Dünyasına baktığımız zaman aslında son 20 yıldır, 30 yıldır hayırseverlikten yavaş yavaş bir dönüşüm başladığını, daha fazla proje üretildiğini görmemiz mümkün. Fakat acaba biz döndük ve Türkiye'de bu kadar yılda neler yaptık, nerelere dokunduk, dokunduğumuz yerlerde nasıl sonuçlar elde ettik ve nasıl sonuçlar elde edilebilirdi ...diye bakmakta fayda var. Sadece e, şirketler dünyası da değil e, bu meselenin müellifi. Çünkü sivil toplumun, şirketlerin yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle ilişkileri de çok kritik. E, burada birkaç ilişkilenme biçimi var. E, bu ilişkilenme biçimlerini de hemzeminde masaya yatırıyor olacağız. E, ama sorduğumuz soru şu, kurumsal sosyal sorumluluk nereden geldi? Nereye gidiyor? Ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri penceresinden baktığımızda e, burada alınacak yol ne? Ve nasıl bir dönüşüm bekliyor? Hepimizi hem sivil toplumu hem şirketleri hem de bu projelerin değdiği toplumun farklı kesimlerini. Bunu not olarak yazalım. 2 Mart'ı e, ajandanıza yazmayı unutmayın. Hemzeminden e, haberler devam edecek. Bugünkü hemzemin bu kadar. Dünyanın farklı yerlerinden zamanda mekanda yolculuk yaparak değişik örnekler, değişik sosyal fayda iletişimi kampanyası örnekleri gördük. Haftaya burada buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnek.